Davetin Açığa Çıkışı İslami davet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletle gönderilişinin ilk gününden itibaren açıkçaydı. Mekke'de insanlar Muhammed'in yeni bir dine davet ettiğini, onunla birlikte birçok kişinin Müslüman olduğunu, Muhammed'in ashabını kitleleştirdiğini, Müslümanların kitleleşmelerinde ve yeni dini benimsemelerinde gizlendiğini biliyorlardı. Bu bilgi gösteriyordu ki halk yeni daveti ve ona iman edenlerin varlığını hissediyorlardı. Fakat müminlerin nerede toplandıklarını ve onlardan toplananların kimler olduğunu bilmiyorlardı. Onun için Resul sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı ilan etmesi Mekke kafirleri üzerinde yeni bir şey olmadı. Ancak halk için yeni şey bu mümin kitlenin açığa çıkmasıydı. Nitekim Hamza bin Abdülmuttalip Müslüman oldu ve daha sonra Ömer bin Hattab, Hamza'nın Müslüman oluşundan üç gün sonra Müslüman oldu. Böylece Müslümanlar güçlendi ve bundan sonra da Allahu u Teala'nın şu kavli nazil oldu. Şimdi sen emrolunduğun şeyi beyinlerini çatlatırcasına bildir ve müşriklerden yüz çevir, sözlerine aldırış etme. Muhakkak ki biz seninle alay eden o müşriklere karşı kafiyiz, onları helak ederiz. Onlar o kimselerdir ki... Allah ile beraber başka bir ilah tanırlar. Onlar yakında başlarına gelecek akıbeti bileceklerdir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emriyle kendisine emrolunanı açıkça ortaya koyar. Her ne kadar Müslümanların bazısı gizlenip saklı kaldıysalar ve onlardan bazısı Mekke'nin fethine kadar gizli kaldılar ise de Resulullah kitleyi iki saf halinde, safların birisinin başında Hazreti Hamza, İkinci safın başında da Hz Ömer ile birlikte insanlar için toplucu açığa çıkarır. Onlarla birlikte Arapların daha önce görmedikleri dakik bir düzen içinde Kabe'ye gidip ile Kabe'yi tavaf eder. Bununla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte gizlenip saklanma devrinden açığa çıkma devrine geçti. Onların içine girmeye müsait olduğunu hissettiği kişilerle teker teker temas kurma devrinden, İnsanlara topluca hitap etme devrine geçti. Böylece toplumda iman ile küfrün çatışması başladı. Sahih fikirlerle fasit fikirler arasında sürtüşme başladı. Direniş, muhalefet, mücadele, çatışma ve tepki devri olan ikinci merhale başladı. Bu merhalede kafirler davete karşı koymaya, Resulullah ve ashabına bütün eziyet çeşitleriyle eziyette bulunmaya başlarlar. Bu karşı koyuş ve mücadele dönemi son derece korkunç geçer. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evi taşlanır. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, Resulullah'ın evinin önüne pislik atar. Resul sallallahu aleyhi ve sellem onu yerinden uzaklaştırmakla yetinir. Ebu Cehil, putları için kesilmiş ineğin karın pisliğini zulmetmek ve eziyet etmek için Resulullah'ın üzerine atar. Bütün bunlar iman gücünü ve sabrını arttırmaktan başka bir şey yapmaz. Aynı şekilde Müslümanlar da tehdit ve eza edilirler. Nitekim her kabile içlerindeki Müslüman olanları azap eder. Onları dinlerinden vazgeçirmeye çalışırlar. Hatta onlardan birisi Habeşli kölesi Bilali yakıcı güneş sıcaklığının altında kumların üzerine sırt üstü atar. Sonra büyük bir kaya parçasını onun göğsüne koyup onu ölüme terk eder. Bu başka bir şey için değil. Sırf o İslam'a bağlı olduğu için yapılır. Bilal bu durum içerisindeyken Rabbisinin yolunda bu azabı çekerek ehad, ehad kelimesini tekrarlamaktan başka bir şey yapmaz. Müslümanlar hepsi de şiddetli aşağılanmalara, mihnetlere maruz kaldıkları halde Allahu Teala'nın rızasını talep ederek bütün bunlara sabrederler.